subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah ilaha illallah Sallatu vesselamu ala Resulina ve ve olsun. Her halükarda hamdın en güzeli, övgülerin en güzeli ona layıktır. Eşi benzeri, ortağı yoktur. Onun insanlık için seçmiş olduğu peygamberlerin sonuncusu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve ehl-i beytine de, ashabına da ve kıyamete kadar kabirlerini büyüleyecek Peygamber'in sünnetine tabir olacak bütün müminlere de allah Teala salat ve selam eylesin. Bugünkü dersimizde Allah nasip ederse inşallah kardeşler, ehl-i sünnet ve cemaat kavramı hususunda tekrar inşallah devam edeceğiz. Geçen hafta özellikle ehl-i sünnet ve cemaat kavramının diğer fırkalar gibi bir başlangıç oluşum ve tarihi süreçte bir ilerlemesinden bahsedilemeyeceğini, sadece isminin söz konusu olabileceğini söylemiştik. Çünkü Ehl-i Sünnet ve Cemaat, Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın vahyi almış olmasıyla Kur'an'ı telakki etmesi, hayatına indirgemesi ve sahabenin de ondan bu şekilde alarak aktarmış olmasıyla bağlantılıdır demiştik. Ehl-i Sünnet ve Cemaat kavramını ilk kullanan kişinin kim olduğunu ifade etmiş, ehil kelimesi sünnet kelimesine girmiştik ve sünnet kelimesinin de farklı anlamlarını ifade etmiştik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin özellikle ümmetinin fırkalara ayrılmış olacağını, insanlara ilettiğini ve bu hususta ümmetini uyardığını ne yapmıştık, dile getirmiştik. Bununla ilgili rivayetler vardı. Ki bu rivayetleri özellikle teker teker hepsini okumadım. Ama geçenki derste de ifade ettiğimiz gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 70 küsur fıhıya ayrışmış olmayı bir hadiste ifade etmiyor. Farklı farklı zamanlarda sahabeye farklı farklı durumlarda söyleyerek sahabenin ...aktarmış olması ümmetine ne yapmıştı? Aleykissalatü vesselam uyarmıştı. Ta ki ileride çıkacak ve belirecek olan fırkalaşmalarda bu Müslüman ümmet çıkış kapısını ne yapsın? Bulsun. Bu hususta bir rivayeti dile getirmiş olmak istiyorum. O da cemaat kavramını işlerken tekrar belki bu rivayette ne yapacağız? Bu rivayet hakkında bir kaç kelam edeceğiz. Bu rivayet de Ebu Davud'un, Tirmizi'nin, İbn-i İmam Ahmet'in, İbn-i Higba'nın, ve herkese Şeyh de kendisi hakkında Ebu Davud'un sahihi kitabında sahih olarak bildirmiş olduğu Elbat İbn-i Sariye radiyallahu anh'ın rivayeti. Bu hadisi de siz daha önce duydunuz, defaatla belki dile geldi. Fakat metin olarak okumuş olmak istiyorum. Erbat radiyallahu anh diyor ki sahabeden bin rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem zât-i peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bize namaz kıldırdı. Namaz kıldırdıktan sonra sümme ekbele aleyna bize döndü. Yüzünü bize çevirdi. azana mev'izaten deliğat çok beli nasihatlerde bulundu. Yani içerisinde birçok anlamları barındıracak olan ve insanın içerisinde nüfuz edecek olan belli bir konuşma yaptı Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Hatta öyle ki diyor sahabe. Aleyhissalatu vesselam'ın bu vaazının arkasında gözlerden yaşlar damladı. Baba ve kalpleri titreme aldı. Resulullah Aleyhissalatü Vesselam sahabesini uyarıyor. Ki en son ki hutbelerinde de bildiğiniz gibi Aleyhissalatü Vesselam sahabesini uyarmış ve Allah'tan sakının, Allah'tan korkun diyerek tekrar etmiş ve Aleyhissalatü Vesselam orada çok belavatlı bir nasihat de bulunuyor. Sahabe diyor ki Aleyhissalatü Vesselam bu nasihati kalplerimize nüfuz etti. Yani Öyle ki gözlerimiz yaşardı, gözlerimizden yaşları aktı, kalplerimizi titreme aldı. Çünkü biz Resulullah ve Vesselam'ın bu konuşmasından veda edecek olan bir kimsenin veda ettikleriyle vedalaşmasındaki izlenimleri aldık. Hani nedir? Bugün birisine ayrıldığınız zaman özellikle eğer ki tekrar görüşmüş olacaksanız bu durumda kullandığınız ifadeler tabii ki farklıdır. Akşama görüşeceğinizde kullandığınız ifadeler farklıdır. Ya da bir sene sonra görüşmüş olma ihtimali varsa kullanacağınız ifadeler farklıdır. Hele bir de bir daha görüşme ihtimali söz konusu değilse hem kendi halet ruhiyenizde ifadelerinizde bedeni olarak efendim ces ve mimiklerinizde gerekse sözlerinizde ne yapar? Bu hakikat dışa yansır. Ve bunun üzerine diyor oradan bir tanesi dedi ki Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü Bu sanki veda eden bir kimsenin konuşması gibi oldu. Sanki bize veda edeceksin, sanki bizden ayrılıyormuşsun gibi bir nasihatte bulundun. Bu veda eden kimsenin konuşması. فَمَاذَا تَعْهَدُ اِلَيْنَا Öyleyse bize, sen bize veda edercesinde bunu söyledin, bize söylemek istediğin ahitler nelerdir? Yani buradaki kastı bizim için özellikle önemli gördüğün, bizim kendisinden kaçınmamamız gereken ve çok dikkate almamız gereken, özellikle kendisine tutunmamız gereken şeyler nelerdir diye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan Nasihat istedik. Yani ey Allah'ın Resulü bu vedalaşma konuşmaz. Dolayısıyla bizden ne istersin? En son ayrılırken bizden ne istersin? Neye dikkat etmemizi istersin? Diye bir tavsiye bulundular. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadeleri şöyle kardeşler. Tabii ki biz de bunu ne yapacağız? Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı görmemiş ama ona kardeş olmuş, ona ümmet olmuş ve onun yolunu yol edinmiş ya da edinmek gibi elhamdülillah bir derdi kendilerine dert edinmiş Müslümanlar ve onun yolunun kurtuluş yolu olduğunu bilmiş ona ümmet olmakla şereflendiğimiz için bizim bunlara daha çok kulak asmamız lazım. Ve bu ifadeler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından dökülürken bunları aslında bizim de şöyle sıralayıp Sıraladıktan sonra her birine eğilmemiz ve her birisi hususunda yoğunlaşmamız lazım. Çünkü aleyhissalatu vesselam ayrılmadan önceki nasihatleri. Dolayısıyla bu çok öneme haiz olan bir şeydir. Yani mesela sevdiğiniz bir kimseyle ayrılırken uzağa gidiyorsanız, oğlumuza, oğlum eve iyi bak dersiniz, ev sana emanet dersiniz değil mi? Ev sana emanet dediğiniz zaman, İcabında bu ne demektir? Bütün sorumluluk sana aittir. Ya da sevdiğiniz bir kardeşe, işte ailem sana emanettir dediğiniz zaman, bu ağır bir yüktür ama önemli olan bir şeydir. Bu ifadeyi normalde kullanmazsınız. Dolayısıyla Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın buradaki bu ifadesi dikkate alınmış olmalıdır. Ve bakın Peygamber Aleyhissalatu Vesselam ne buyurmuş. Aleyhissalatu Vesselam ilk olarak diyor ki, وصيكم بتقوى الله ben size Allah'a karşı sorumluluğunuzu taşımış olmayı Allah'tan korkmanızı takvalı olmanızı ve Allah'tan sakınmanızı tavsiye ediyorum. Bu Allah'a karşı sorumluluk. Yine Aleyhissalatu vesselam diyor ki: "Ve's-sam'i ve't-taati ve in 'abdan Habeşli bir köle dahi olsa Ona işitip itaat etmeniz Yani Kendi maneviyatınızda Ruhi aleminizde ve sizi siz yapan Yani insanı insan yapan Manevi hayatınızda Allah'tan sakınarak düzende kalmanız Ve bir Müslüman Topluluk olarak da Başınızda Habeşli bir köle dahi olsa Ona işitip itaat ettik diyerek tabi olmanız Ve bu şekilde de Müslüman bir cemaat olarak parçalanmıştan uzak durmuş olmanız sizden diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sizden uzun yaşayacak olanlar çok çok ihtilaflar görecek ihtilaflar başınıza gelecek işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti için hassasiyet gösterdiği nokta burası sizden uzun uzun dediği nedir? Başka bir hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, hani en hayırlı topluluk benim toplulum, ondan sonra hayırlı olan ondan sonra gelenler, ondan sonra hayırlı olan da onlardan sonra gelenlerdir. Ve daha sonra fısk ve fücur başlar diyordu. Sizden uzun yaşayacak olanlar diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, benden sonra yaşayacak olanlar çok ihtilaflar görecek. Peki bu ihtilaflardan ne olacak? Evet siz Allah'a itaat ettiğiniz müddetçe, Allah'tan sakındığınız müddetçe, başınızdaki emire itaat ettiğiniz müddetçe bu anlamda sapmayacaksınız. Fakat bir zaman gelecek ki ihtilaflar kürüyecek. Ki bu ümmetin içerisinde ilk çıkmış olan ihtilaf, ilk çıkmış olan fitne neydi? Harici fitnesiydi bildiğiniz gibi. Harici ve rafizilerin fitnesi. İlk çıkan fitne hariciler ve rafiziler. Hariciler Hazreti Ali radıyallahu anh'ı tekfir edecek kadar haşa sümme haşa. Resulullah kendisi hakkında Ali'ye iman eden mümindir, Ali'ye buğz eden münafıktır demiş oldu. Ve Hazreti Ali radıyallahu anh'ın faziletini tabii ki dile getirmiş olmaya dahi gerek yok. Hazreti Ali'yi güya tekfir edecek kadar Kur'an'i olduğunu iddia eden bir fırka türemiş. Hazreti Ali radıyallahu anh'a karşı savaşmış. Bir de bunun tam mukabilinde Hz. Osman radıyallahu anh'ın vefatından sonra Abdullah İbn-i Sebe aslin Yahudi olan o melunun türetmiş olduğu rafizi yani Şia'nın en sapık kolu. Bunlar Hz. Ebu Bekir anh, Hz. Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ali Hz. Osman radıyallahu anh onlara lanet ederler ve onları reddederler. Bunlar fırka fırka oldular. Bunlardan bir kısmı Hazreti Ali radiyallahu anh'ı halife olmakla beraber imamet makamında günahsız gördü. Bir kısmı Efendim e, Allah'ın nebilerinden bir nebidir dedi. Bir kısmı Allah kendisine hulul etmiştir dedi. ve Bir kısmı da haşa Ali ilahtır dedi. Hatta Hazreti Ali radiyallahu anh'ın döneminde de bunlar mevzu bahiste. Bu Abdullah İbni Sebeb öyle bir fitne soktu ki bu şianın temeli onlara dayanmaktadır. Bu zihniyeti o ortaya attı ve hatta mescitte o zihniyette olanlardan bir tanesi Hazreti Ali radiyallahu anh'a ilahsın deyince Ali radiyallahu anh'ın tüyleri diken diken oldu. Şunun boynunu vurun dedi. Bu sen ilah olmasan öldüremezsin zaten dedi. Vonuzen Hazreti Ali radıyallahu onları tuttuğu o zihniyette onları götürdü ve ateşe verdi, yaktı onları. Bir çukurda yaktı, attı onları. Çünkü bu büyük bir küfür. Geç Abdullah İbn Abbas radıyallahu ben Ali'nin yerinde olsaydım yakmazdım. Çünkü Resulullah aleyhissalatu vesselam yakmakla ateşle yakmayı hoş görmezdi demiş. Ve alimlerimiz zaten Hazreti Ali'nin radıyallahu anh'ın bu uygulamasını istisnai bu şekildeki melgunluktan dolayı Hazreti Ali'nin yaptığını ifade etmiştir. Ve ilk fitne bunlardı. İhtilaflar sonra başladı. Arkasından efendim e, cehmiye, mutezile, mürciye zihniyeti türedi. Bunlar arkasından geldi. Ve bu ihtilaflar ondan sonra özellikle ne yaptı? Devam etti. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu ihtilafların içerisinde tabii ki ümmetini ne yapmıştır, sakındırmıştır. Ve diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, sizden benden sonra yaşayacak olanlar çok ihtilaflar görecek. Ne yapalım? فَعَلَيْكُمْ <gülüyor> بِسُنَّتِينَ <gülüyor> Benim sünnetime tutunacaksınız. Benim sünnetime tutunmuş olmak sizin üzerinize vaciptir. وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْد۪يينَ الْرَاشِد۪ينَ فِي مِنْ بَعْد۪ي Benden sonra da raşit halifelerimin sünnetine uyacaksınız. Raşit halifelerimin sünnetine uyacaksınız. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam bu meselenin önemine dikkat çekerek, yani bu ihtilaflı olan hususlardan çıkış noktasında göstererek, bunu öyle sıradan bir tavsiye olarak görmüyor. Ve diyor ki aleyhissalatü vesselam, temesseku biha, onlara tutunun, yani benim sünnetime ve raşit halifelerimin yoluna tutunun, abdu'u aleyha bin nevaciz. Azı dişlerinizle onları tutun. Azı dişi, insanoğlunun en sağlam dişidir. Affedersiniz, e, ağzın iç tarafına olan, sağdaki, soldaki, bizim e, aynı zamanda köpek dişi dediğimiz sağlam dişlerdir. Onlar insanın ağzındaki en sağlam dişlerdir. Tuttuğunuz zaman kopardığınız onlardır. Set bir fındığı parçalamak istediğinizde fındığı ağzınızda onların arasına gönderirsiniz. Çünkü ön dişleriniz hassas. Ama azı dişinizde tuttu mu bırakmazsınız. Yani bir şeyi ısıracak olsanız da yani bir insan elini bile ısıracak olsanız ön dişinizle ısırdığınız zaman çektiğinde kurtulur. Ama azı dişinizde gerekirse Eti dahi yararlayabilecek ya da koparacak kadar sağlam sılabilirsiniz. Ve Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam benim sünnetime ve Raşit halifelerimin sünnetine ne yapın? Azı dişimizle tutun. Bu özellikle itikadi anlamda, itikadi anlamdaki sapmalara karşı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ümmete sunduğu çözümdür. Ehli sünnet ve cemaatin zaten dayandığı temel burasıdır. Ve bir de bir şeyden sakındırıyor Peygamber aleyhisselatü vesselam. Bu belki efendim hariciler gibi ya da rafiziler gibi itikadi boyutta direkt küfre sokacak olan değil ama İslam ümmetinin gidişatında büyük ihtilaflara, ileride büyük fırkalara sebebiyet verecek olan ne sakıncasıydı? Bidat sakıncasıydı. Ve aleyhisselatü vesselam bidatten de sakındırıyor ve diyor ki... <gülüyor> وَاِيَّاكُمْ وَمُحْدَسَاتِ umur, Sonradan ortaya çıkan şeylere karşı da dikkat kesin. Dikkat edin. Sonradan ortaya çıkmış olan şeylere dikkat edin. فَاِنَّ كُلَّ مُحْدَسَتٍ بِدَعٍ Zira sonradan ortaya çıkartılmış her bir şey bidattir. Her şey bidattir diyor Peygamber. İslam dininde itikaden ya da amelen bizim getirdiğimizde olmayan her şey bidattir. Aleyhissalatu Vesselam her ifadesini kullanıyor. Tabii ki biz burada bidatın çeşitlerine ya da bidatın hasenesi olur mu olmaz mı onların detayına girmeyeceğiz. Konudan uzaklaşmamış olmak için. Fakat bidatın hasenesi diye e, hali hazırda bugünküden kastetmiş olduğu bir bidat çeşidi tabii ki söz konusu değil. Hadis bunu özellikler ne yapar? ifade eder. Bu hususta detay isteyen kardeşleri özellikle İmam Şatibi'nin el İhtisam isimli eserinin ne yaparız? Gözden geçirmelerini isteriz. İmam Şatibi Allah kese rahmet eylesin. O kitabında bid'ati hem kelime hem ıstılah olarak her çeşidiyle iki tarafın delillerini de çok detaylı bir şekilde işlemiş ve bid'ati sahabeden de nakillerle, eserden nakillerle çok güzel bir şekilde gerçekten e, ilmi olarak izah etmiştir. Ve bid'atin her çeşitinde batıl olduğunu, bid'at olduğunu ispat etmiştir ki dileyen kardeşler oraya başvurabilirler. Ve aleyhissalatü vesselam ve kulle bid'atin dalale, her bid'at sapıklıktır ve her sapıklıkta bildiğiniz gibi aleyhissalatü vesselam ne diyor? Her sapıklıkta ateştedir. Ve sünnet kavramı hususunda birkaç kelam etmiştik kardeşler. Alihi vesselamın ve sünnetinden kastın farklı farklı anlamlara geldiğini ifade etmiştik. Kelime olarak ifade etmiştik. Ondan sonra fıkıhçıların yanında muhaddislerin yanında sünnetin ne anlama geldiğini dile getirmiştik. Genel anlamda sünnetin özellikle bidate karşı bir kavram olarak da kullanıldığını yapmıştık ifade etmiş ve buradaki ehli sünnetteki sünnet isminin Peygamber aleyhissalatü vesselamın vahyi doğrudan algılaması şeklinde algılanması gerektiğini dile getirmiştik. Ve İslam tarihinde de bu şekilde anlaşılmıştır kardeşler. Mesela İbni Ebi Asım, Allah kesinlikle rahmet eylesin, sünnet ismi bir eser yazmıştır. Sünnet ismini bir eser yazmıştır ve sünnet isimli eseri tamamen İtikat amel, itikadı işleyen ve İslam akidesini dile getiren bir kitaptır. Yani sünnet kelimesi, ehl-i sünnet ve cemaatteki sünnet kelimesini tarihi sürecine baktığımız zaman alimler doğrudan Peygamber aleyhi salatu ve selamın vahyi algılaması olarak algılandığını ifade etmiştik. Ki bunu örnekleri dediğimiz gibi vardır. Sünnet isminde kitap yazılmış ve akide işlenmiştir. Yani Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın kendisinden ve sahabesinden alınan Kur'an anlayışı ve itikadın temelleri işte budur diye kastedilmiştir. Yoksa normal kelime anlamı olarak ya da fıkıhtaki anlamı sünnet kastedilmemiştir. Misal şeriat olarak da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine de şeriat ismi verilmiştir. Çünkü allah Teala bir ayetinde ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى فَتَّبِعْهَا Biz seni bir şeriat üzerine kıldık, ona tabi ol ayetiyle aleyhissalatu vesselam'ın sünneti kastedildiği gibi alimlerimizden İmam Acuri mesela şeriat isimli eser yazmış olup tamamen akide ilmini içerisinde ne yapmıştır? işlemiştir. Bu hususta Hafız İbn-i şöyle bir ifadesi var kardeşler. Hafız i̇bn Recep Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun, diyor ki Es-sünnet-i tarikatun nebihi sallallahu aleyhi ve sellem elleti kâne aleyhâ huve ve ashâbuhu Sünnet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabesinin üzerine olduğu yoldur. Peygamber aleyhi sallallahu ve sellem'in ve sahabesinin üzerine olduğu yoldur. Bu öyle bir yoldur ki Es-salimetu mineşşubuhâti veşşehevâti Şüphelerden ve Şehevattan uzaktır. Şehevattan kasıt Afedersiniz, Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman Şehvettir. Ama buradaki Şehvet'ten kasıt Vahiy olmaksızın insanın kendi Beyninden üretmiş olduğu olgulardır. Bu anlamda Kastettiği nedir? Sünnetten kasıt diyor. Yani Ehl-i Sünnet Ve Cemaatteki Sünnet'ten kasıt Hafız i̇bn Recep Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesinin ve Aleyhisselatü Vesselam'ın şüphelerden ve şehevatten uzak olan yoludur. Şüphelerden, buradaki şüphelerden kasıt nedir kardeşler? Buradaki şüphelerden kasıt, itikadi olan şüphelerden. Yani sonraki batıl fırkaların ortaya atmış olduğu itikadi şüphelerden uzak, safa sağlam yoldur. Ve gerçekten de öyledir. Yani mesela cehmiye fırkasıyla mu'tezile fırkasını ele alalım. Cehmiye fırkası öyle bir inanca sahiptir ki kardeşler, bir kimse kalbinden inansın yeter diyor. Gerçek bugün de var böyleleri. Yani fiili olarak var da cehmiyeyi sorsan bilmezler tabi. Kalbinden inansın yeter. Cehmiyeye göre. Ki isim de sıfatı isimli derslerimizi dinleyen kardeşler orada ne yaparlar? bunların detaylarını görürler orada işlemiştik adam diliyle söylemese bile kalbinle inansın yeterdir yani cehmiye göre Ebu Talip Müslümandır cehmiye göre yine Heraklius Müslüman mı yani adam diliyle söylemese bile kalbinde inansın Müslüman olur kalbinde de inkar etmediği müddetçe Kafir olmaz. İster diliyle küfür sözü söylesin, ister fiiliyle küfür ameli işlesin. Kalbiyle inkar etmediği müddetçe kafir olmaz. de diyorlar ya, hani adama diyorsun ki bak küfür sözü söylüyor ve küfür fiili işliyor. Dolayısıyla küfür sözü söyleyene kafir ve küfür fiili işleyene kafir denir. Adam diyor ki yok kalbine bakmak lazım. Eyle kalbine de bakamayacağımıza göre adamın kafir olması mümkün değil. Yani küfür hükmünü vermen mümkün değil. Ta ki adam delikanlı çıkacak, ben kalbimde de inkar ettim diyecek. Ancak böyle çıkartabilirsin. Tabii bu Cehmiye'nin sapıklığı. Bunun tam zıttına, mesela Cehmiye Allah'ın sıfatlarını dire getirirken, aklıyla, akılla yola çıktıkları için Cehmiye fırkası derler ki Allah'ın sıfatları var mı? Allah'ın isimleri var mı? Şimdi Allah'ın isimleri varsa bizim de isimlerimiz var, Allah'ın sıfatları varsa bizim de sıfatlarımız var o zaman Allah'ın ismi, sıfatı vardır desek, e, Allah işitir dersek, e, biz de işitiriz. O zaman benzeşme olur. Akıl bunu gerektirir. O zaman Allah işitir demeyelim. Tamam mı? Allah işitmez mi desek, işitmeyenler de var. İşitmez de demeyelim. Öyle bırakalım derler. Ondan sonra Allah görür desek, olmaz derler. Çünkü insan da görür. Dolayısıyla Allah görür dediğimizde insana benzetmiş oluruz. Demeyelim Allah görür demişler. E Allah görmez desen, hani görmeyenler de var, onlara mı benzetmiyoruz? O zaman ne görür ne görmez diyelim. Allah'ın bütün isim ve sıfatlarını hepsini yok diyelim. Hatta öyle bir yere geldiler ki Allah vardır desek var olanlara benzetmiş oluruz. Allah yoktur desek yok onlara benzetmiş oluruz. Ne vardır ne yoktur diyelim demişler muhakkiki olarak da kitaplara düşmüşlerdir. Yani felsefe ekolü kelam ekolü olarak bunu ortaya koyarlar. İsimler benzeşmeyi gerektirir düşüncesiyle yani ortaya döksen deremlerini o kadar da çok da saçma değil sonuç olarak bir söylüyoruz ama kendi bakış açılarıyla tabii ki Ehl-i Sünnet'in dışına çıkmış sapık bir fırka ve bu netice çıkar. Muteziliye gelmiş, Mutezililer demiş ki biz Allah'a birkaç tane isim ve şey verelim. Birkaç tane isim verelim. Zati subuti sıfatlar Bunun dışındakilere yok diyelim. Onlar da kendilerine göre bir şey çıkartmışlar. Allah'ın diğer sıfatlarını reddetmişler. Ehl-i sünnet ve cemaat. Ondan sonra maturidiler, eşariler gelmiş. Eşariler de demiş ki mesela Allah Kur'an'ında iki elimle yarattığım demiş. Şimdi Allah'ın eli vardır desek cehmiye mantığı gibi. Allah'ın eli vardır desek ya insanın da eli vardır. Allah'ı Allah insana benzetmiş olur muyuz demişler. O zaman Allah'ın eli vardırı cehni gibi inkar etmeyelim de ne yapalım demişler. Tehid edelim demişler. Başka bir anlama çekelim. Dolayısıyla ona kudret anlamı verelim. O yüzden bugün elinizdeki Türkçe mealdeki yani Allah Azze ve Celle'nin eli ifadesinde kudret eli görürsünüz. Ya da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ve nefsi Muhammed'in biyedihi, Muhammed canını elinde tutan Allah'a and olsun ki diye başlayan tüm hadislerini Muhammed'in canını kudret elinde tutan Allah diye tercüme etmişlerdir. Çünkü maturidiyiz bu hususta. Bu hususta maturidiyiz. Çünkü Ebu Hanife böyle düşünmez. Ebu Hanife der ki Allah göktedir. Birisi Allah gökte değildir derse kafir olur. Hatta kalkıp da Allah göktedir ama göğün ne olduğunu bilmiyorum dese o da kafir olur der ama maturidi zihniyetinde mesela Mehmet Zahid Korku çıkmış kim Allah göklerdir derse kafir olur diye bugün Türkiye'de basılmıştır bu şey Allah göklerdir diyen kafir olur diye denilmiştir Hadi hadislerde geçer efendim nelerde geçer ehl sünnet bütün bunların içerisinde itikadi şüphelerden uzaktır yani itikadi olarak insanın kafasında oluşturulan şüphelerden uzaktır öyle net bir yoldadır ki o da nedir biz Allah Azze ve Celle'nin kendi zatı için Kur'an'ında ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde Allah'ın zatı hakkında beyan buyrulan ifadeleri ne yaparız? Olduğu gibi alırız, iman ederiz, olduğu gibi tekrar ederiz fakat nasıllığı ve niceliğine girmeyiz. Deriz ki Allah'a yakıştığı şeklindedir. bit. Öyle değil mi? Yani şimdi kulak dediğin zaman kulak dediğin zaman illa herkesin kulağı bir mi olacak? Filmde de kulağı var, senin de kulağın var, yarasanın da kulağı var. Her şeyin kulağı var. Yani kulak kelimesi aynı anlamda kullanılıyor diye kulak kelimesini kendisine nispet ettiğin yani basitleştirmek için de bayağı zorlanmıyorum hakikaten. Kulak kelimesini de kendisine nispet ettiğin müsemmalar da aynı mı olmalı? Mesela Allah Azze ve Celle ayetinde diyor ki iki elimle yarattın. allah Teala eli olduğunu ifade etmiş. Şimdi Allah'ın eli vardır dediğimizde bu el bizim elimiz gibi mi olmak zorunda? Ne alakası var ki? Yani Allah işitir dediğinde benim gibi kulağım var diyorsun ki? Haşa. Allah görür dediğinde benim gibi gözü var mı diyorsun ki? Haşa. Dolayısıyla Allah eli vardır dediğinde niye benim elim gibi eli var demiş olma durumuna düşesin ki? Biz Allah'ın zatını kavramaktan aciziz. Dolayısıyla Allah'ın sıfatlarını da ne yaparız? Sonsuz olduğunu biliriz, nasıllığını ve niceliğini bilmeyiz. Ehl-i yolu şüpheli ortadan kaldırmıştır. Diğerleri şüphe icanesinde bozulanmışlardır. Hatta Mu'tezile Fırkası'ndan 65-70 yaşına gelmiş ve ömrünü bu anlamda türetmiş olan bir kimse bir gün Fırat Nehri'nin kenarında orada derin derin düşünürken ona demişlerdir ki ya niye böyle düşünüyorsun? Ya kaç senedir ben bu işin içerisindeyim. Vallahi şu köydeki koca karılar kadar imanım sağlam olmadı gitti ya. Yani ne güzel teslim ol, olduğu tekrar bırakmasınlığını. Yani burcalı ya burcalıya. Ehli Sünnetin yolu itikadi şüphelerden Allah'ın izde en uzak olan, en sabit yoldur ve akden de ispat edilen budur. Ve yine ehli Sünnetin yolu İbn Reccal ifade ettiği gibi ne de kardeşler, şehvetlerden de yani insanların kendi kafalarından uydurdukları bidatlerden de uzaktır. Şimdi adamlarda şöyle bir zihniyet var. Bakın bunu siz de rastlarsınız. Adam diyor ki <gülüyor> şimdi insanlar boş boş oturuyorlar. Biz bunlarla toplu halde bir araya gelsek, Allah Allah Allah Allah Allah desek. E kötü bir şey mi yapmışız? Yani işe kötü bir şey mi yapmışız ile başlıyor. Kötü dediğim neyselen? Onun kötü dediği de günah ha? Yani günah mı, yani bir zarar mı, bir işin mı? gasp ediyoruz. Efendim e, şere iş mi işliyoruz? Açısından bakıyor. Halbuki şeriatın açısından baktığında bu kötü. Şeriatın açısından baktığında bu kötü. Adam diyor ki, tamam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam geçenlerde bir tanesi telefon açtı. İşte sordu, hocam böyle böyle değil mi? Hani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hiç eee ''Siz söyleyin, hiç toplu halde tesbih çekti mi?'' Dedim, ''Yok çekmedi, böyle bir şey ne peygamber de var, ne sahabede de var, ne mezhep var, ne tabiun, ne tabiun var, böyle bir şey yok.'' Ondan sonra ''Peki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam teravih namazını kıldı mı?'' diye sordu. Dedim, ''Üç sefer teravih namazını kıldı. Tesbih namazı var mı?'' dedi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın uyguladığı. Tesbih namazı dedim... Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın kıldığına dair bir delil kesinlikle yoktur. Sahabeden de kıldıklarına dair bir delil olarak bir şey gelmemiştir. Sadece tesbih namazını Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın amcası Abbas'a işte ömründe bir sefer, olmadığı senede bir sefer, işte olmadığı ayda bir sefer... Ee, yani tersinden söyleyeyim daha doğrusu günde bir sefer, olmazsa haftada bir sefer olmazsa ayda bir sefer, olmasa yılda bir sefer, olmazsa ömründe bir sefer kıl Amdes-i Abbas radiyallahu anh aleyhissalatu vesselam dediği nakledilmiştir ki bu rivayette zayıf bir rivayettir. Yani üzerinde tartışmalar olduğu zayıf bir rivayet. Sadece bu var. Şimdi karşıdaki şöyle, bakın bu ifadelere karşıdaki şöyle yaklaşıyor. Diyor ki Tesbih namazını diyor. Şimdi adam kılmıyor diyor. İşte o bilmez diyor kaç sefer ne diyecek, kaç sefer ne diyecek. E bu adam hiç kılmıyor. Biz de diyor bunları toplasak. Ondan sonra bakın ey millet bizim dediğimiz gibi değil. Siz diyemiyorsunuz, beceremiyorsunuz bunu. İşte biz bunu beraber yapsak. Onlar da bizi dinleseler de öğrenseler. Yani bu kötü mü? Şimdi ilmi olmayan insana cazip geliyor bu kötü mü diyor? Böyle öğrenseler. Tesbihe gelince, yani bu millet toplu halde tesbih çekilip gamet getirilip de arkasında öyle amel edilince, işte bu şekilde duya duya öğrenseler, bu kötü mü? Siz bana hayatınızda tek bir kişi getirin bakın. Hocanın dizinin dibine oturmaksızın sadece camide namaz kılarak kameti duya duya baştan sona kadar güzelce gamet getiren bir tane adam getirin, emin olun ki ben size hak vereceğim. 20 sene, 30 de hocanın arkasına namaz kılsa hocanın dizinin dibine çökmeyen yine öğrenmez. Öyle değil mi? Dolayısıyla böyle bir şey de yok. Dünyada öğrensinler bu işin hakikaten salatası. Hocanın dizinin dibine öğrenmez. Sen o her sene her ramazında kaç tesbih kıldırdın da kaç deresin tesbih namazını öğrendin? Misal. Bu tür batıl düşüncelerle şimdi siz bana söyleyin. Abdullah İbni Mesud radiyallahu anh'tan gelmiş olan Süneni Darimi'nin 210 numaralı hadisinde Abdullah İbni Mesud 210 numaralı hadisinde gelen o tesbih taşlarını sayma hadisi var biliyorsunuz. Onu işlemeyeceğim. Abdullah İbni Mesud'un bakışını sadece biliyorsunuz. Daha diyordum Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ayak ayakkabılar ve kendisinden yemek yemiş olduğu tabaklar kırılmış ya da yırtılmış değil. Ne çabuk başladınız Allah'ın Resulü'nün dinini bozmaya. Kime diyordu bunu Abdullah bin Bir araya toplanmış ortada bir kimse, Subhanallah diyor ellerinde yüz tane taş var, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. subhanallah. Bu şekilde mescidin içerisinde Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber diye tespih çekenlere diyordu Abdullah bin Mesud'u. Siz Allah'ın dinini ne çabuk bozmaya başladınız diye. Kötü bir şey yapıldığını Abdullah İbni Mesud anlayamadı da siz mi anladınız? O kavrayamadı da siz mi anladınız? Yine Abdullah İbni Mesud radiyallahu anh bir gün mescidin içerisinde adamın bir tanesi ezan okunduktan sonra gamet getirdi. Farz namaz için gamet getirdi. Gameti getirdikten sonra kalktı. Bir de dışarıya çıktı, dışarıda millet vardı. Hani farzı kaçırmasınlar diye. Kötü bir şey mi? Farzı kaçırmasınlar diye bir de dışarıda gamet getirdi. Hani ey cemaat duyun gamet geldi. Yani gamet içeride geldi için hani farzın sevabını kaçırmasınlar. 27 kat daha bu farzı cemaatle kılmış olmak. Bir de içeride getirdikten sonra bir de dışarı çıktı getirdi ki millet içeri girsin farz namazını kılsın. Kötü bir şey mi? Kötü bir şey değil tabii ki sizin mantığınızla diyeceksin. Ama Abdullah ibn-i Mesud yanındakine gözleri görmüyordu ara, beni bid'at işlenen şu camiden çıkar demiş ve orada namazını kılmamıştı. Siz neyden bahsediyorsunuz? Siz bilmiyorsunuz, dini biliyorsunuz da biz mi bir Yani Abdullah ibn-i Mesud bunu anlamıyor. Bu iki tane örnekler. Buna da çok daha farklı bir şekilde değerlendirilebilir. Ama ehl-i cemaat gerek itikadi hususta... Gerekse ameli hususta hem şüphelerden uzaklaştıran hem de sapık ve bid'atvari amellerden insanları koruyan en mükemmel oluşumdur. Bunun içeriğini daha önce zikrettik. Herkes Ehli ve Cemaat olduğunu iddia ediyor. Fakat fiillere baktığımız zaman sahabede var mı yok mu o zaman göreceğiz. Şimdi siz ehli sünnet ve cemaatte şu haktır diyeceksiniz herhangi bir mesele için. Diyeceksiniz ki şu haktır, delil getir diyeceksiniz. Adam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın 23 senelik peygamberlik döneminden bir tane delil getiremeyecek. Ondan sonra elimizdeki olanca hadis kitabına, kütüb-i sitesidir, kütüb-i tisasıdır ve diğerleridir, yani bu hadis kitaplarını tasnif ettiğiniz zaman sahih olanları, efendim içerisinde zayıf bulunduranları, ondan sonra içerisinde sahihi ve zayıfı denk olanları, içerisinde efendim zayıfı neredeyse sahihinden fazla olanları, hepsini tasnif etmiş alimler. En alt tabakada ne var? İçerisindeki uydurmalarla zayıfları denk olup neredeyse sahihleri az olanları misal. Şimdi bir adama diyorsunuz ki bize de delil getir. Adam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın 23 senelik peygamberlik döneminden bir tane delil getiremiyor size. Buhari'si, Müslimi efendim diğer hadis kitapları, sahih hadis kitaplarından oluşmuşları bırakın. İçerisinde az buçuk zayıf barındıran, sahihi zayıfından çok çok fazla olan diğer kütübü sitlerin hadislerini bırakın. Zayıfıyla efendim e, zayı, sahihini e, ayrıştırılabilir fakat uydurma hadisle içerisinde olabilecek olan zayıfları biraz daha yoğun olan Dare Kutni gibi diğer hadis kitaplarını da bırakın. Uydurma hadisleri sahih hadislerinden daha fazla olan kitabın içerisinde bir tane rivayet buluyor ki o rivayet de yoruma açık bir rivayet. Ahad gelinir diyor. Ehli sünnet ve cemaat. Anladınız? Cımbızlı çekmek işte bu. Cimbızla oradan çekiyor. Delilin ney bu? Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabesinden hiç kimseden görmemiş. Ne sahih hadis kitaplarında var, hiçbir tanesinde yok. Efendim uydurma hadis kitaplarında geçin, İmam Malik'in bir sözünü alıp İmam Malik'in kendi yolundan gitmiş alimlerinin bile İmam Malik böyle bir şey dememiştir diye kitaplarında beyan ettikleri İmam Malik'e bile Uydurma hadislerden nispet edilmiş, Maliki kitaplarda reddedilmiş işte Adem'in bile yüzü suyu hürmetine istediği Muhammed'ken sen niye istemiyorsun ifadesini ehli sünnet ve cemaatin delili olarak getirmişsiniz. Hadi buyurun burada. Ama insanlar bunu bilmiyorlar. Gerçekten bilmiyor. Tabii insanlara bunu zorla koşmuyoruz. Bunlar ilmi olan meselelerdir. Biz herkese bunu, efendim gidin bütün Hazreti kitapını araştırın bunu söylemiyoruz. Ama ciddi bir şekilde beyin bulanma var. İki tane mesele soruyorlar. Ben bir tanesini rastladım. Siz de tanıyorsunuz o şahsı. On küsür sene efendim Arapçasını okumuş, bir şeyler okumuş, memleketmiş. Tek bildiği bir şey vardı. Adam bir tanesi, şimdi konuşmaya başladığı zaman önce bir karşıdakine ne atar derler. Hani güreş yapanları şey atarlar ya. Çementi. <Gülüyor> He. Şimdi karşıdakine önce bir çemberi şöyle bir doluyor. Diyor ki bak şimdi adamın biri Peygamber Efendimiz'e gelmiş, oruçluyken mu öpebilir miyim demiş, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yok demiş. Başka bir sahabe gelmiş, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hanımımı öpebilir miyim demiş, Aleyhisselatü Vesselam he demiş, öpebilirsin demiş. Yani müsaade etmiş. Bu rivayetten ikisi de sahih. Hadi ne yapacaksın? Ya ne bilsin satın adam bunu? La ilahe illallah. İlk defa duymuş böyle bir şey. Siz zaten olayı biliyorsunuz. Aleyhissalatü vesselam nefsine hakim olabilecek olana sakınca yoktur demiş. Nefsine efendim hakim olamayıp çok affedersin öptükten sonra ileriye gitme tehlikesi olanı sakındırmış. Şimdi bunu söylenmiyor adama. Şimdi sadece bu ikisini söylüyor. Önce bir karşıdakine şöyle bir kafa atıyor. Tamam mı? Karşıdaki ben ne bileyim işte bilmezsinizdir. Bunlar ilmi meseleler diyor, arkasından düşüyor. Ondan sonra ehl-i sünnetle alakası olmayan meseleleri vallahi önüne döşüyor, döşüyor, döşüyor. İşte bu ehl-i sünnetle yutturmaya kalkıyor. İyi de bu da ilmin ahlaksızlığıdır, terbiyesizliğidir. Yani karşıdaki insanın bilmemezlik durumunu kendi batılını ifade edebilmek için fakri yerden ispat edip de üzerine batıl düşünceyi oluşturmak bu ahlaksızlıktır. ilmin terbiyesine bir kere. Muhaliftir. Ama genelde böyle yaparlar. Bir tanesiyle ben karşılaştığım zaman, o da aynı. Adam kocalık yapıyor bir fırkada. Oturduğu zaman bir yerde karşılaştık. Hiç tanımıyor, etmiyor falan. Bana dedi ki sarık cübbe takmak dedi şeydir. Sünnettir dedi. Öbürü dedi ki sen sünnet düşmansın her şey. Ben dedim ki sen ne konuşuyorsun öyle. Oğlum mu dedi. Sen sarık cübbeyi reddediyor musun? Şimdi, sünnet düşmanı buradan çıkıyor. Ben dedim ki, sarı ve cübbenin takılmış olması bağlamında bir şey söz konusu yok ki. Aliye İsrâf Efendim takmıştır ama sarı takmış olmayı emretmemiştir. Bana dedi ki olur mu dedim. Bukhari'de geçiyor dedi. Şimdi hocası devreye giriyor. Bukhari'de geçiyor dedi sarı takmanın Efendim sünnet olduğu mecbur olduğumuz dedim bu hangi Bukhari? Şu bizim bildiğimiz işte Muhammed ibn Ilyas. Allah rahmet eylesin. Hani Tacikistan taraflarından, oralardan, Bukhara taraflarından. O mu? Tabii dedi o. Ciddi misin dedim. He, akşama gelmiyorum dedim. Akşama geleceğim evinde o hadisi bana göstereceksin. O hadisi bana göster. Eğer evinde sarıksız cübbesi çıkarsam namerdim dedim. He, sarıksız cübbesi çıkarsam namerdim dedim evinde, evinde. Sen ne diyorsun ya? Sarık hakkında İmam Tirmizi, Efendim, İmam Tirmiz'in kendi ifadesi var. İmam Tirmiz'i bütün nakilleri yaptıktan sonra işte sarıklı kılınan Cuma'nın sarıksız kılınan Cuma'dan 25 kat, bir rivayette 10 kat, sarıklı kılınan namazın sarıksız kılınan namazdan kaç kat, eftar olduğuna dair rivayetlerin tamamı diyor İmam Tirmiz'i bir tane sahih yoktur. Bunların hepsi ya zayıftır ya uydurmadır. Bir tane sahih hadis yoktur. Bukhari'de diye kastettiğim ne biliyor musunuz? Peygamber aleyhissalatü vesselam falanca savaşa çıktığı zaman başında siyah sarık vardı. Hadis bu yani. Takabilirsiniz değil. Ben diyorum Resulullah aleyhissalatü vesselam sarık takmıştır ama emretmemiştir. Emir yoktur böyle bir anlamda. Yani. Alimler de böyle bir şey yok. Kaldı ki bunu daha önce işledik. Hani Allahu Teala size yer, bir yer, elbise indirdik. Elbisenin maksadın nedir diye süs olduğu anlamında işlemiştik. Adam Bukhari'de diyor ya. Muhali'de. En sonunda bir haber edeceğiz dedik. Tam geleceğiz edeceğiz. Hiç karşılaşmadı. Orada da biraz konuşmuştuk da biraz da gurur yaptı. Allah bizi de onda ıslah etsin. Orada da biraz gurur yaptı. Dedi ki ya sen hazırlanmış gelmişsin dedi. Ee, o yüzden ben yine bir ben, ben Tövbe estağfurullah. Yani ben ne bileyim sen de karşılaşacağımı der. hazırlanmış gelmişsin. Buhari diyor, düşünebiliyor musunuz? Dolayısıyla içerik olarak ehli sünnet ve cemaat ifadesini kullanmış olmayı geçin. Bunu derinlendirmiş olmak bu yiğit işidir. Bugün kimin ehli sünnet, kimin ehli sünnet değil ifadesini cemaatten Resulullah Aleyhisselatü vesselam'ın hadislerinden ve sahabesinden ispat eden yiğit işidir. Yok o ehli sünnet ve cemaattendir. Yoksa babadan duyma kan duymadı. Onun için ehl Sünnet ve Cemaat bu hususta gerçekten delilleri en ziyade bir şekilde, en hayırlı bir şekilde işlemiş bir oluşum olarak nedir? Allah'ın izniyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da göstermiş olduğu en hayırlı yoldur. Yine kardeşler, ehl Sünnet ve Cemaat'teki cemaat kelimesine gelince, cemaat kelimesi kelime olarak bir araya toplanmak demek biliyorsunuz. Fakat kavram olarak Abdullah ibn Mesud'un bir ifadesi vardı. El cemaatü muvafeqa'l hakka ve in kunta ve in kunta vahdik. Tek başına da olsan hakka uygun düşmektir diyordu cemaat. Tek de olsun. Tek başına da olsan hakikate uygun düşmek. Ebu Hanife'nin şu sözüne dikkat çekin kardeşler. Allah kendisine rahmet eylesin. İmam Ebu Hanife diyor ki El-Cema'atu en tufadzile Eba Bekrim ve Umar'a ve Aliyyen ve Osman Dikkat edin şimdi. ehl Sünnet ve Cema'at kelimesinin tarihi süreçte dediğimiz gibi bir olgunlaşması sapık fırkalardan ayrı olarak hakkı ifade etmesi babında İtikadi olmayan bir takım hususlar dahi itikad kitabına girmiştir. Bunu tekrar ediyorum. Eğer ki bir akide kitabı alırsanız, mesela İmam Tahavi'nin akide kitabını aldın. İmam Tahavi'nin akide kitabını aldın. Orada misal, şöyle bir ifadeye rastlarsınız ki Allah nasip ederse onu işlemeyle niyetim var. Daha önce bir işlemiştik ama bayağı 10 küsur sene oldu. O zaman kayıt yapmamıştık, tercüme etmiştik, işlemiştik. Ama misal Ebu Hanife'nin bu sözü. Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in itikadı derken, misal Ebu Bekir'i, Ömer'i, Ali'yi ve Osman'ı diyor. Bunları sıralarına göre ne yapmış olman? Faziletlerini bildirmiş olmandır. Cemaat budur diyor. Ebu Hanife. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahabesinden hiç kimsenin değerine, iffetine, şerefine ve faziletine toz kondurmamandır. Toz kondurmamandır. Yine hiçbir kimseyi günahından dolayı tekfir etmemendir. Yine la ilahe illallah diyenin arkasında namaz kılmandır ve çorapların üzerine de mesh etmendir. Şimdi ehli sünnet ve cemaatteki bunların ne alakası var diyeceksin. Ya yani bu Bakın burada o dönemde çıkmış sapık fırkaların aksine hak yolun ifadesinde ehli sünnet ve cemaatin dile getirilişi var. Anlatabildim değil mi? Yani Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in itikadı bunlardan oluşur değildir. Mesela nedir? Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ten olmak diyor Ebu Hanife, Ebu Bekir-i Ömer'i, Hazreti Osman, Hazreti Ali'yi bunları faziletli görmendir sıralarına göre. Burada hangi fırkayı reddetti? Şia, Rafizi'yle. Burada Rafizi fırkasının Ehl-i Sünnet'le alakası olmadığını ve onların batıl olduğunu Sahabenin yolundan çıkmış sapıklar olduklarını ifade etti bu Halife. Şu sözüyle neyi kastetti? Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahabesinden hiç kimsenin kadrini düşürmemeli. Bu da Rafiziler gibi diğer Ebu Bekir ve yanındakileri radıyallahu anh bunlar tekfir etmezse de efendim sahabeden bazılarının işte dinden çıktığı efendim bazılarının sapık olduğu Onları değersizlendirmek. Bu hususta Hz. Muaviye radıyallahu anh'a da dikkat etmek lazım. Yani e, ehl sünnetin sahabe hakkındaki görüşü malumdur. Tabi bunların detaylarına girip ispat etmek şu anki dersimizin içerisinde ifade edebileceğimiz hususlar değil. Ve yine ne diyor? Günahlarından dolayı insanları tekfir etmemendir. Hangi fırkayı reddetti? reddetti? hariciler dedi. Yani ehli sünnet vel cemaat çünkü haricilere göre haricilere göre büyük günah işleyen ne olurdu? Kafir olurdu. Büyük günah işleyen kafir olur. Bir sefer yalan mı söyledin? Kafir oldun, bitti. Bir sefer içki mi içtin? Kafir oldun. Zina mi düştün? Kafir oldun. Faiz mi yaptın? Kafir oldun. Allah'ın kitabında büyük günah dedikleri şeyleri işledin, kafir oldun. Bu haricilerin Zihniyeti. Ebru Hanife bu ifadesinde ehli sünnet günahlardan dolayı kişiyi tekbir etmezdir. Günahlardan dolayı ama. Karıştırmamak lazım. Ehli sünnete göre bir kimse iman etmişse günah işlediğinden dolayı kafir olmaz. Veler ki o günahı çok üst üste işlemiş olsa bile günahından dolayı kafir olmaz. Biz arka arkaya içmiş olan, içki içmiş olan bir insana arka arkaya içmiş olsa bile kafir demeyiz. Onu helal görmediği müddetçe. ehl Sünnet'in yolu budur. Fakat bunu küfür amelini işlemek şeklinde anlamamak lazım. Bu da yanlış. ehl Sünnet küfür ameli işleyeni tekfir eder. Günahı işleyeni tekfir etmez. Günahı işleyeni tekfir etmez. Küfür ameli işleyeni tekfir eder ki bu Ehli Sünnet'in görüşüdür zaten. Bu hususta söz, e, ihtilaf söz konusu değildir. Yine La ilahe illallah demiş olanın arkasında namaz kılmış olmak. Ve çoraplara mesk etmiş olmak. Burada da yine o dönem içerisinde efendim meshi reddetmiş olmak ve zihniyetini taşımış olan veya özellikle e, fitneye sebebiyet verecek şekilde abdestli ayaklarının yıkanmış olmasını fitne mevzu bahis olarak değerlendirenlerin görüşlerini reddetmek için Ebu Hanife ne yapmış? zikretmiştir Bunları rastlarsınız. Fakat bunların her birisi Ehl-i Sünnet'in özelliği olarak ortaya konulurken her birisinin temel referansı mutlaka Kur'an ve Sünnet'ten ispat eder. Yani Ehl-i Sünnet bunu kendisi ortaya koymuş, oluşturmuş değildir. Ehl-i Sünnet çıkmış sapık fırkalara reddiye vermiş ve hakikati ispat etmiştir. Mesela diğer fırkalar, efendim gerek Mu'tezile gibi diğer diğer fırkalar kendi düşünceleri için kelami ekollerle delil peşine gitmiştir onlar sapıklığı çıkarıncaya kadar Ehl-i Sünnet hususta zaten doğru emanet üzerineydi. Öyle değil mi? Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ben sizi ne yaptım? Apaçık bir delil üstünde bıraktım diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabeyi bıraktı. Sahabeden herhangi bir tanesi kadere iman hususunda bir sıkıntı ortaya koymadı. Çünkü böyle bir fitne yoktu. Böyle bir sıkıntı yoktu. Kaderiye meselesi çıkmamıştı. Ve insanlar güzel güzel geliyordu. Ama ne zaman ki kaderiye fırkası çıktı... Ehl-i Sünnet'in alimleri hemen ne yaptılar? Kader hususunda Ehl-i Sünnet'in görüşü budur diye onların batıllığını ortaya koydular. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet her zaman bir savunma mekanizması olmuştur. Sahabenin içerisinde Kur'an kelam yani Kur'an-ı Kerim mahluk mudur değil midir diye bir konu tartışılmış mı? Yoktur. Sahabe böyle bir şey duymamıştır. Ama İmam Ahmet bin Hanbel ki bazıları Ehl-i Sünnet'in imamı derler ona. Allah'ın rahmet eylesin. Ehl-i imamı derler İmam Ahmet bin Hanbel'e. Ona ehl-i sünnetin imamı denmiş olmasının sebebi İmam Ahmet bin Hanbel'in döneminde özellikle halifenin de cehmiye zihniyetiyle mutezile zihniyeti arasındaki o gidiş gelişlerdeki fitneye karşı İmam Ahmed'in vermiş olduğu mücadeledir. Adamlar bir düşünce ortaya koydular. Neydi düşünce? Kur'an mahluk mudur? değil midir? Kelamcılar ortaya koyuyorlar. Felsefeciler. Şimdi Kur'an mahluk değildir dese elimizde Kur'an var. Okunuyor, ediyor. Mahluk değildir dese Allah'ın bir sıfatıdır. O zaman Allah'ın sıfatını yaratılmışlara benzetmiş olursun. Allah'ın sıfatı Efendim sonradan tecelli etti anlamında kelami bir takım benim şurada değinmeyeceğim fitneler çıkardılar. Netice olarak dediler ki Kur'an mahluktur bitti. Çünkü Kur'an mahluk diye bir dersek dediler e, bu Allah'a yakışmaz. Allah'a yakışmaz dediler. İmam Ahmet bin Hanbel biz böyle bir şey duymadık dedi. Kur'an mahluktur diye zındıktır. Çünkü kelam Allah'ın sıfatıdır. Kur'an'da Allah'ın kelamıdır. Tabii ki içerisine yazmış olduğu mürekkep ve kullanmış olduğu kağıt mahluktur. Ama Kur'an Allah'ın sıfatıdır. Allah'ın kelam sıfatının tecellisidir. Allah'ın kelamı mudur o? Mahluk denir mi buna? Demiş ve bu hususta iş sıkıntılar çekmiştir. Ebu Ahmet bin Habes sıkıntıları ne olur? Kolu kırılmıştı. Zalimlerin zulmuna karşı ve bu fitnelerde de İmam Ahmed bin Hanbel çok büyük mücadele etti. O yüzden kendisine Ehli Sünnet'in imamı denilmiştir. Ve bazı cahiller Ehli Sünnet'i ee, İmam Ahmed'in oluşturduğu şekilde bazı acayip sapık düşünceleri ortaya koyanlar da çıkmıştır. Bu hususta ise İmam İbn Teymiyye'nin şu ifadesini okumuş olmak üzere kardeşler. İmam İbn Teymiyye diyor ki Allah kese rahmet eylesin. وَمَذْهَبُ اَحْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مَذْهَبٌ قَد۪يمٌ مَعْرُوفٌ Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebi en ilk mezheptir. Bilinir. Allah Azze ve Celle'nin Ebu Hanife'yi, Malik, İmam Malik'i, İmam Şafii ve İmam Ahmed'i yaratmış olmasından önce bilinen şeydir bu der. Çünkü bu Resulullah'ın sahabesinin peygamberlerinden almış oldukları emanettir. Her kim buna muhalefet ederse der İbn Teymiyye, her kim bunun dışında başka bir şey ortaya koyarsa o Ehl-i Sünnet ve Cemaat'e muhaliftir. Sahabenin icmasına terstir ve dolayısıyla kendi aralarında sapmış olanlar Cemaat kelimesinden kasıt sahabedir dedik kardeşler yine ifadelerimizdir. Zaten sahabenin başkasının olma imkanı var mı? Var mı? Sahabenin dışında gerek itikadi olarak, gerek ameli olarak, gerek sosyal hayatta, efendim sosyal hukukun içerisinde e, muamelatta, karşılıklı hukuklarda bütün bu hususlarda kendisini güzel kılmış olan başka bir topluluk gösterir. Var mı? Akıl bile yok diyor ya. Yani. Akıl bile yok. Yani evet tarihin içerisinde, bakın Seyyid Kutup Allah kese rahmet eylesin. fizilal Kur'an'da bunu işliyor değil mi? Ne diyordu? Sahabe gibi bir topluluk sonradan olmadı. Evet, belki parça olarak oldu. Atıyorum falanca köyde 100-200 kişi belki gerçekten sahabe gibi yaşamış olabilir. Alimlerden falanca da yaşamış olabilir. Tarihin efendim bir kısmında belki bir belde ehli olabilir. Atıyorum 2000 kişilik belde ehli olmuş olabilir. Fakat tarihin hiçbir kesiminde hiçbir topluluk sahabe gibi olmadı. Dolayısıyla bizim en güzel örneğimiz ondan bunun zaten Kur'an'la delili de var. Allah-u Teala kimlerin imanını beğendi? Onların imanını beğendi. Allah-u Teala ne diyordu? Fəin <Sessizlik> ma <Sessizlik> Eğer onlar sizin iman ettiğiniz gibi iman edecek olurlarsa hidayet bulurlar. Ve <Sessizlik> eğer yüz çevirirlerse yani ey Peygamber'in sahabesi onlar sizin gibi iman etmiyetti, yüz çevirirlerse fişikak şikâk satmışlardır. Onlar yanlışta görürler. Açık bir ayet değil mi? allah Teala yine Muhammed Suresinde olsun diğer surelerde sahabeden bahseder ve الذين معه yanındaki kafirlere karşı izzetli onurlu kendi aralarında birbirlerine karşı esirgeyendirler. <gülüyor> Bu Allah'ın Tevrat'ta verdiği örnektir, İncil'de verdiği örnektir. Allahu Teala onları övmüştür. Radiyallahu anhum ve radiyantu demiştir. Şimdi Peygamberin sahabesinde itikat edilmiş ve inanılmış bir hususta ona muhalefet eden bidatçılık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesinde şefaat var mıydı? Var. Şefaat düşüncesi vardı. Bir dönem sonra kaderciler çıktı. Abdullah bin Mes'udi buldular şeyde. Meskede buldular dediler ki bizim içimizde bir takım insanlar var kaderi inkar ediyorlar Abdullah İbni Mesud dedi ki Muhammed'e vahyi indiren Kur'an'ı indiren Allah'a yemin olsun git onlara şöyle ben onlardan beriyim onlar da benden beri diyorlar her kim kaderi inkar ederse kaderi reddederse kaderi diline dolarsa bu sahabenin üzerinde icma ettiği bir husustur bir hususta dahi zıt düşen ehli sünnetin bu bu hususta efendim muhalefet etmiş bir bidatçıdır. Bugün de var kader reddeden bidatçılar biliyor musunuz? Kur'an adına kader reddeden bidatçılar var. Onlar da aynı cambazlar. Vec'in sahabe uygulamış. Hadislerde geçmiş. Sahabe uygulamış. Bunda ihtilaf yok. Efendim şimdi örnek veriyorum. Bakın bir önce verdiğim örneği şekli bir A diyerek gösteriyorum. Şimdi adam diyor ki rejim yoktur. bu öbürlerinde biraz akıllı ama. Tabii biraz daha e, ilmi gözüktüğü için de biraz daha tehlikeli. Çünkü sapkathlık senli yoldan geldi mi biraz izahı zor. Herkes anlamıyor. Mesela İslam bunu diyor ki rejim yoktur. Sonra da değiştiriyor bilmem ama öyle diyor. Peki niye yok? Hadislere yok mu diyordum. O hadisleri kabul ettiği dönemlerde evet sünnette var diyordu. Sünnet ile hadisi ayırıyor. Hadis sözler olarak gelmiştir. Sünnet fiili olarak gelmiştir. Dolayısıyla sözel olarak gelen de her türlü şey olabilirdi. Onu zaten istediği gibi oynuyor. Ama fiili olan gelmiştir. O uygulanmıştır. O da tahrifat olmaz diye böyle kendine has bir metot çıkarmıştır. Ki böyle kendine has metotları çoktur. Mesela ben Allah'tan başka bir kimseye secde edilmesini emretseydim, kadının kocasına secde etmesini emrederdim hadisinin sahih olmayacağını ispat ederken hiç peygamber böyle bir şey der mi? gibi bir delili vardır. Yani böyle bir hadis kriteri vardır nereden çıkartmıştır, hangi davi, zincirine, hangi dirayet, hangi rivayet bağlantısı, bu kendine has Hiç peygamber böyle bir şey der mi, kafasına bile demeyeceğine göre uydurmadır. Yani böyle has kendisine has incileri de vardır. Rejime gelince der ki, peygamber rejimi uyguladı. Nereden uyguladı? Diyor ki, birincisi Peygamber e Aleyhisselatü bunu ya Hristiyanlara uyguladı, Onları kitaplarına göre uyguladı. Bu bir. Maiz'in olayı vardır. Ben buna detayına girmeyeceğim. Derinlendirmesini çünkü sayı getireceğim. Maiz'in olayı vardır der. Ama maiz'in olayı olay olarak çok büyüktü der. Efendim dışarıya çıkmış, e, ailesini kendisine emanet etmiş olan kimsenin emanetine hıyanet ettiği için dolayısıyla ceza büyük verilmiştir demiştir. Halbuki kendisi tazir cezasının da hiçbir şekilde hak cezasının üstüne çıkamayacağını da bilir. Tazir olarak verilmiş, Taziri biliyorsun değil mi? Kur'an ve sünnette adedi şekli, e, niteliği ve niceliği belirtilmemiş, kadıya bırakılmış olan cezalardır. Bunlar tazir cezası denir. Kadı kafasına göre, yani ilmine göre diyelim, kendi zamanına göre uygular. Ama tazir cezası hak cezasını geçmezler. Maiz'in Resulullah'ın uygulamasının aslında sırf Kırbaç olduğunu, sürgün olduğunu kabul eder. Bunun tazir olduğunu söyler. E, tazir nasıl haddi geçmiş olduğu zaman? Ayeti geçmiş olur değil mi? Ha Bir de şunu söyler. Derinlendirmeye bakın şimdi. E, rejim hususunda çok farklı yollardan gelmiş rivayetler var. Hadis kitaplarımıza girmiş. Hadis kitaplarımızda önce lafzının okunduğu sonradan manasının bırakıldığı aktarılmış sahabe döneminde bu uygulanmış sahabedin alimleri müştehit alimlerinden bu nakledilmiş tabiunun alimlerinde ihtilaf eden yok Rezmin var olduğunda etba'ut tabiinin alimlerinde hiçbir şekilde ihtilaf eden yok bu hususta müfessirlerimizde ihtilaf eden yok ama bizimki delil getiriyor şimdi. Sağlam olan. ehl Sünnet ve Cemaat görüşüne göre delil gibi Delil ne? Hadis kitaplarımızda aktarılmış olan bu hadislerin bir tanesinde ravi işte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam falancayı rejmetti derken kendisine bu rivayeti aktaran kişiye bu rivayeti dinleyen kişi demiş ki bu olay Allah'ın kırbaç ayeti inmeden önce mi olmuş sonra mı olmuş? Aha size derim. Duydunuz derim. Ha şimdi tabii bunu biraz büyütmek lazım. O da ne? Ta o zamanlarda bu mesele zaten tartışılıyormuş. Bu da akıllar kadar bunu getiriyor tabii ki. Nerede? Hani göster. Üç saatler tartışıldığını göster. Efendim o tercüman Kur'an dediğin Kur'an'ın tercümanı, umman dedim İbni Abbas'a, rejim yok de. Bak ne yapıyor senin? Nereye gitti bu otoriterler? Tefsir otoriterler, taberiler. İbn Teymiye, rejim hususunun muhaddisler katında mütevatir olduğunu ifade eder. Ki Türkçesi bile çıktı şeyde, 9. cildinde bunu zaten aktarıyor. Muhaddislerin yanında rejimin mütevatir olduğunu İbn Teymiye ifade ediyor. Cımbızlar ya, bir önce bahsettiğimiz gibi. Ehl-i Sünnet bu tür fırkalardan uzaktır. Biz itikadımızı Ehl-i Sünnet Peygamber salatü vesselamın dini olmuş sahabeden alırız. Şefaat hususu haktır. Sahabeden Cabir radıyallahu anhu bir tanesi geldi dedi ki: "Falanca kişi dedi, şefaat yoktur." diyor. Ve Kur'an'daki o gün ne şefaat fayda verir, ne mal fayda verir ayetini söyleyerek şefaati reddediyor deyince, Cabir radıyallahu anh dedi ki, ona söyle dedi, Kur'an'da iki çeşit şefaat vardır. O gün hiçbir şefaatçinin şefaati fayda vermeyecekleri ayetindeki şefaatten kasıt, müşriklerin sahip olduğu şefaat düşüncesidir. O da neydi? Bunlar bizim Allah ile aralarımızdaki vesilelerdir. Bunları kesin kurtaracaklar. Bu zihniyettir. Ki şefaat isim adı altında yaklaşık 10-15 sayıfana benim de küçük bir yazım vardı. Belki işlemiştik hatırlarsınız. Orada Kur'an'da şefaat diye özellikle iki şefaati kast edildiğini Allah'ın izniyle ifade etmiş, yazmış ve ispat etmiştik. Birisinin reddedildiğini, birisinin de ispat edildiğini ifade etmiştik. Şimdi adam kalkıp da şefaat yoktur derse Buna da Kur'an'ı girece gösterirse bizden ki sen bidatçısın. Ehl-i sünnet ve cemaatte şefaat haktır. Çünkü bu hadislerde vardır. Efendim bu sahabeden vardır. Bunları bilmezsiniz ki. Daha sahih hadisin tarifini yapmış olmaktan dahi acizsiniz. Böyle insanlar gördük. Böyle insanlar gördük. Kafadan hemen... Emin olun ki cevabı çok da basit olan 15-20 tane Bukhari-Müslim hadisini tak tak tak tak böyle arka arkaya saydırıyor adamları. Öyleden rastladık. Dedim insaf ya. Tamam ondan her birisine Allah'ın izni keremiyle cevap veririz. Bilemediğimizi de erteleriz. Ama bil ki bunun cevabı var. Ama Allah'ın izni, onun getirdiklerini biliyoruz. Çünkü onun gibilerini çok gördük. Onların hepsi cevap veriyor. bana dedim ya sahih hadis, kaç çeşit hadis var bir söylesene dedim. Kaç çeşit hadis var? Sadece bunu söyle. Ya belki zor geldi dedim. Sadece sahih hadisi bir tarifim ya. Adam eleştirdi, biz Hristiyanlığı eleştirebilmek için belki de en az 3-5-10 tane Hristiyan kitabı okuduk. Ya bu sen dilinle de alakalı olan bir husus. Biz Yahova şahitlerini bulaktan doyma eleştirmedik. Bizim kitaplığımızda Yahova şahitlerinin de kitapları var, itikatları var. O adamları eleştirmeden önce Yahova şahitlerinin kendi kitaplarını aldık ya da onlar hakkındaki araştırma tezlerini, objektif araştırma temellerini aldık, okuduk. Ya sen bunu eleştiriyorsun madem, en azından bir tarifini yap, bir bulak vermişsindir. Sahih hadisin tarifini yap dediğimizde emin olun ki yüz taneden üç tanesi çıkmadı. Abartmıyorum ama. Yani takır takırsın sahih hadisleri ortaya koyup da hadislerin güya Kur'an'a uymadığını iddia eden zihniyetin sahih hadisin tarifini yapmış olmak durumunda tereddüt etmeden bir tarifini yapacak yüz de üç kişi çıkmadı ve dediğin gibi abartmıyorum. Ben. Bu böyle olmaz. Ehli sünnet ve cemaat bir bütündür. Ne Kur'an senin kafana göre bırakılmış ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor ki? Her kim Kur'an'ı kafasına göre yorumlarsa, isabet etse de hata etmiştir. İşte bunlardır. Çünkü bunlar o ifadelerinde isabet etseler de bu zihniyet onlara mutlaka saptıracak Öyle değil. Sahabe, Resulullah'ın sünneti ve Peygamber'in sahabesi. Cemaat, Ehl-i Cemaat budur ki inşallah diğer farklı özellikleri de ne yapacağız? Bir sonraki derslere devam edeceğiz. Allah Azze ve Celle bizleri doğruya iletsin. Rabbim sizlerden razı olsun ve ahire davana enilhamdülillahi rabbil alemin.